zoruri anfusina wa min sayati amalina men yahdihi Allahu fala mudilla lehu wa yudlil fala hadiye lehu ve şedu illa Allahu vahdehu la şerike lehu ve şedu Muhammedan abduhu ve Allahumma salli ala Muhammed sifatillahi ve esmaihil husna Kavaydur Musla şerhi derslerimizin 8. dersi Şimdi biz geçen haftaydı zannedersem veya ondan önceki haftaydı değil mi? Kitapta ne kadar kaydedecek diye bahsetmiştik. Ne demiştik? İsimlerde 7 kayde evet. sıfatlarda 7 kayde evet. ve Sıfatları... isim ve sıfatlar hakkındaki naslarla, delillerle alakalı dört, ne? 4 kayde toplam 18. 18. kaydı. Şimdi isimlerdeki kaydelerin hepsini bitirdik. Kaç kaydı bitirdik? 7 der kaydı. 7 derste de bitti elhamdülillah. Şimdi bugün sıfatlar bölümüne geçiyoruz. Sıfatlardaki ilk kaydı. Şimdi ben 5. dersi yaparken 5. dersi demiştim ki 5. ders kitapta gördüğüm en önemli dersidir, En önemli kaydedir diye belirtmiştim ben bunu. Allahu alem bu da önem sırasına göre en az onun kadar önemli. Bu kitap içerisinde en az onun kadar önemli bir kaydı. O yüzden buna dikkat edin inşallah. Bu kayda çok önemli. Kitaptaki en önemli kaydılar arasında yer alıyor. Şimdi bu kaydı bugün bitiremeyeceğiz. Çünkü hakikaten çok uzun içerisindeki malumat. Yani tahminim en az iki saat sürerdi diye kafamda şöyle tasavvur ettim. Dedim ki biz bunun bu dersin bir kısmını alalım. Bir dahaki kısmını da geri kalan kısmını da önümüzdeki ders alırız diye. Şu an bu kaydı içerisinde okuyacağımız yere kadar olan kısmın tercümesi Amma kardeşte. İnşallah o okusun. Çünkü ders uzun süreceği için buradan okuyup tercüme et, etmeyelim. Dedik ki bu da zaten bir yayın evrenin şu an tercümesi. O da izin e, vermiyor demeyelim. Yani şu an uygun değil. Hani bunu tutup herkese dağıtıp Türkçesi herkesin elinde olsun. Çünkü daha basılmamış kitap. Kaliteyim. Tercümesini ben kontrol ettiğim için benim elimde var. Ben de e, söyledim zaten onlara böyle böyle. bir zaman zaman mota, mota tercüme yapıyoruz. Ve bugün için de söyledim zaten kendilerine Dedim ki okuyacağımız kısmın Türkçesini vereceğiz bir kardeşi, okuyan kardeşi. Evet, inşallah sesli bir şekilde okuyalım. Ee, ve dersimize giriş yapalım. Evet, El-Kaidetul Ula, birinci kaide. Hangi, neyin birinci kaidesi? Sıfatlarla, Sıfatlarla alakalı de. birinci kaide. Evet, okuyalım inşallah. Yüce Allah'ın sıfatları ile ilgili ha. kaideler. Birinci kaide, Allah Teala'nın bütün sıfatları mükemmeldir. Hiçbir yönden eksiklik içermez. Evet, Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları nedir kardeşler? kemaldir. Dikkat edin bu kayday dikkat edecek olursanız bu kayda ilk kaydenin nedir? Mukabilindedir. Nasıl ki Allahu Teala'nın isimleri en güzel isimlerse, değil mi? Sıfatları da en kemal en mükemmel sıfatlarıdır. Allah'ın isimleri en güzel isimlerdir. Bu hangi kaydaydı? İsimlerin ilk kaydesi. İsimlerle alakalı 7 kaydenin ilki. Bu da sıfatlarla alakalı 7 kaydenin ilki. Birbirine ne yapıyor? Mukabil. Nasıl Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları en güzelse, isimleri de, nasıl isimleri en güzel isimlerse, sıfatlar da en kemal, en mükemmel sıfatlardır diyor. Evet kaydımız bu. Devam. Mesela hayat, ilim, kudret, işitme, görme, rahmet, izzet, hikmet, azamet, kainatın üstünde oluşu ve benzeri gibi nakil, akıl ve fıtrat bu kaideye delalet etmektedir. Evet. ne delalet etmektedir? Akıl, fıtrat, fıtrat nakil. nakil. Buna delalet etmekte. Nakilden kastı ne? Kur'an, sünnet. Akıl mağrur, fıtrat mağrur. Evet. Devam edelim. Nakle gelince şu ayet bunlardan biridir. Kötü sıfatlar ahirete iman etmeyenlerdir. Geçen hafta imtihanda sorduğumuz soruydu. Demiştik ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin en güzel isimler olduğuna delil nedir? Hepiniz cevap vermiştiniz. En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin. Bir de demiştik ki aynı buna benzer bu siyakta bir tane ayet var. Allah'ın sıfatlarının en güzel ayet sıfatları olduğuna dair. İşte bu ayet kardeşler. Evet. Oku bir daha orayı. Nakle gelince şu ayet bunlardan biridir. Kötü sıfatlar ahirete iman etmeyenlerindir. Meseli âlâ. En yüce sıfatlar ise yalnızca Allah'ındır. Evet. O aziz, izzet ve kudret sahibi ve hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. Mesela Nahl suresi 60. ayet, değil mi? Evet. Nahl Evet. evet. Mesela ala en yüce sıfatlar demek. Evet arkadaşlar. Ayette geçen en yüce sıfatlar, mesela ala şeklinde geçen Meselul Ala. En yüce sıfatlar derken şimdi burada İbnü'l-Seym'in ne diyor? Orada Meselul Ala ne demekmiş? Vasful Ekmel demektir diyor İbnü'l-Seym. Ne diyor? Vaslu ek verme Müslim de zaten böyle tefsir edenler var. Meselül ala vasful ekmel demek. Vasul ekmen ne demek? En yüce sıfatlar demek kardeşler. Tamam? Bu ayette neye delir? Allah'ın sıfatlarının en mükemmel sıfatlar olduğuna delir. Şimdi burada şöyle küçük bir talik geçelim. Şimdi ayette geçen en yüce sıfatlar derken Allah Teala'nın hangi sıfatlarının en yüce sıfatlar olduğunu söylüyor? Kim söyleyecek? Bir daha soruyu tekrarlıyorum. Ayette geçen en yüce sıfatlar Allah Teala'nın e, ayette geçen en yüce sıfatlar derken Allah Azze ve Celle Allah Taala'nın hangi sıfatının en yüce sıfatlar olduğunu söylüyor bu ayette? Umum. Çok güzel. Ayette herhangi bir kayıtlama var mı kardeşler? Yok. O zaman bu umum. O zaman ne oluyor? Allah bütün fiillerinde, isimlerinde ve sıfatlarında en mükemmel olandır demek. Çünkü demiyor ee, şu veya şu sıfatla şu isimde vesaire umum lafzı kullanıyor umum manayı kullanıyor o zaman fiillerinde isimlerinde ve sıfatlarında nedir? en en mükemmel sıfatları, isimlere, fiillere sahiptir. Evet. Devam edelim. Akli delile gelince bu şöyledir. Şimdi e, akli delile gelince ne demişti? Demişti ki Allah'ın sıfatları en güzel sıfatlardır. Buna ne delalet eder? Nakil. Akıl. Nakile örnek verdik. Ay, kötü misaller kimindir? Ailete iman etmeyenlerin. En güzel meseller ise yani en kamil sıfatları ise kimindir? Allah'ındır. Nahl suresi? 60. 60. 60. Delil. Şimdi ikinci kısım delil nedir o? Aklın he? aklın Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının en güzel sıfatlar olduğuna nasıl delalet ettiğini, nasıl delil olarak getirdiğini İbn-i Hüseyin Rahimullah şimdi burada beyan ediyor. Evet okuyalım. Akli, delil, akli delile gelince bu şöyledir. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Bu sıfat, bu sıfat da ya mükemmellik ya da eksiklik, kusur bildiren bir sıfattır. Bakın dikkat edin bu cümlelere. Bir daha oku. Akli delile gelince bu şöyledir. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Evet. Bu sıfat da ya mükemmellik ya da eksiklik, kusur bildiren bir sıfattır. Bunlardan ikincisi, ibadete layık mükemmel Rab olan allah Teala hakkında imkansızdır. Nedir imkansız olan? Eksiklik. Eksiklik, evet. Bu nedenledir ki, allah Teala eksiklik ve acziyet vasıflarına sahip oldukları için putların ilah olamayacaklarını açıkça ifade etmiştir. Evet. Şimdi bakın kardeşler. Ortaya soru atıyorum. İsteyen cevap verebilir. Sıfatı olmayan bir şey örnek verin. Var olan bir şey. Yok. Sıfatı ol, olmayan var olan bir şey örnek. Yok. ruh İsmi olan her şeyin sıfatı vardır var olan her şeyin bir sıfatı vardır müşahede ettiğiniz şeylerden örneklerin <gülüyor> vermeye çalışın bulamazsınız taş sertlik sıfatıdır anlatabiliyor muyum o, o, o taşın neyi var bir şekli var değil mi o şekli onun sıfatıdır kaledir üçkendir yuvarlaktır yamuk yumuktur bir şeydir tamam <gülüyor> yani bunu anladıktan sonra şimdi bir daha o cümleyi okursak daha anlayacağız evet Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Buraya kadar anladık. Allah da var mı? Var. Var, evet. Allah'ın da o zaman mutlaka sıfatı olmak zorunda. Allah var. Şimdi diyecek ki hayda sen o zaman Allah'ı mahlukata benzettin. Evet. Yani eğer her şey, her varlığın bir sıfatı varsa o zaman ne diyoruz? Allah da bir varlık olduğuna göre onun da sıfatı var. Sanki Allah'ı mahlukata benzetmiş oluyoruz birilerinin gözünde. Bu insanlara şunu soruyoruz. Mesela bu Cehmiye taifesi. Diyorlar ki bize, siz böyle yapamazsınız. Neden? O zaman siz Allah subhanehu ve teala'yı mahlukata kıyas etmiş olursunuz. Bize diyoruz ki, hayır. Şimdi, size göre Allah subhanehu ve teala var mıdır? Yok mudur? Ne diyecekler? Vardır diyecekler. Vardır diyecekler. Varlık olması onun sıfatıdır zaten. Anladık? Başlı başından. Bir kere vücudiyet sıfatı varlık olma sıfatı sıfattır. İsterseniz bütün sıfatları inkar edinin, sonuçta mecburen yine bir tane sıfatı kabul etmiş zorunda kaldınız. Öyle. Anladık mı olayı? Şimdi baştan gel o cümlenin sonuna kadar bir daha geriye almayacağız. Evet. Baştan evet, tamam. akıldan. Aklın delaleti. Akli delile gelince bu şöyledir. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Bu sıfat da ya mükemmellik ya da eksiklik, kusur bildiren bir sıfattır. Bunlardan ikincisi İbadete layık mükemmel Rab olan allah Teala hakkında imkansızıdır. Evet. Bu nedenledir ki allah Teala eksiklik ve acziyet vasıflarına sahip oldukları için putların ilah olamayacaklarını açıkça ifade etmiştir. Evet. Dikkat edecek olursanız kardeşler. Muellif İbn-i Husaymin, Allah ona rahmet etsin. Evet. Burada üç mukaddime belirtiyor. Üç mukaddime. Bu cümlesinde üç mukaddime sunuyor insanlara. Diyor ki bir gerçek anlamda var olan her şeyin bir sıfatı vardır. İki, bu sıfatlar ya kemal, yani mükemmel, veya da eksiklik içeren sıfatlardır. Bu ikinci mukaddime. Üç, Allah Azze ve Celle eksiklik içeren sıfata sahip olmaktan münezzehtir. Delilleri anlamada bu üç mukaddime, bu üç basamak çok önemlidir kardeşlerim. Bunu birçok susta kullanırsınız. Allah Azze ve Celle'yi İsimleriyle ve sıfatlarıyla anlatırken. Anladık mı? Bu üç mukaddimeyim. Şimdi kardeşler, burada Şeyh Hüseyin'in rahim olan Allah'ın sıfatlarının tümü kemal sıfatlar olduğuna göre ve hiçbir yönden herhangi bir eksiklik bulunmadığına nakil, akıl ve fıtrat delalet etmektedir sözlerinden yola çıkarak önemli bir talik düşeceğim. Buraya dikkat edin. Tamam, bir daha okuyorum. Burada Şeyh Hüseyin Rahimullah'ın Allah'ın sıfatlarının tümü kemal sıfatlar olduğuna ve hiçbir yönden herhangi bir eksiklik bulunmadığına akıl, şey nakil, nakilden kastımız kuran Sünnet akıl ve fıtrat delalet etmektedir dedi ya. Bu sözlerinden yola çıkarak önemli bir talih düşmek istiyorum. Soru. Ortaya bununla birlikte soru atıyorum. Allah-u Teala'nın sıfatları akli midir? Akli değil midir? El kaldırarak cevap istiyorum. Akli, akli değil. Akli değildir. Çünkü... Baş. Çünkü söylem. Akli değildir. Akliidir. Akliidir. Akli değildir. Ispat olduğunu anlamak uzun. aklidir. Ispatları vardı ama onun. Ee... Özellikle Yanlış. O zaman diyoruz ki kardeşler değil, hiçbiri değil. Şimdi Allah Teala'nın sıfatları akli midir, nakli midir? Yani Allah Teala'nın soruyu açayım, o zaman bir daha cevap isteyeyim. Allah Teala'nın sıfatları hakkında Kur'an veya sünnetten hiçbir nakil gelmese dahi akıl Allah azze ve celle hakkında zikredilen bu sıfatların var olduğuna delil olmada yeter midir? Delalet eder midir? Hiçbir sıfat gelmese de şey, hiçbir e, delil gelmeşe de evet. Kur'an sünnetten Allah'ın sıfatlı şu şu sıfatlarının var olduğuna akıl tek başına delil midir? Bu, bu sorun üzerinden Hı. şimdi korkuyorsunuz zaten ikisine de değildir demiştim ya yanlış cevap dedim ya o yüzden cevap yok haklısınız. Cevap olarak deriz ki şimdi bütün bunların hepsini not alacaksınız bir hafta kaçırmadan. Manu olarak not olun bekleyemem Çünkü ders uzun sürecek. Sürebilir. Yani bir saat içinde bitirmemiz lazım. Deriz ki kardeşler burada tafsil var. Şöyle ki Allah Taala'nın bazı sıfatları vardır ki akli ve haberidir. Yani hem akıl delalet eder hem de ne, neye delalet eder? Nakil, nakil şey. delalet eder. Haber Kur'an-Sünnet. Yani öyle sıfatları vardır ki hiç hakkında ayet veya hadis gelmese de biz onun Allah'ın sıfatı olduğunu biliriz. At. Örnek verecek misin? Gelecek şimdi. O zaman birinci kısım diyoruz ki Allah'ın sıfatlarına akıl delalet eder mi? Şu şu sıfatları vardır, şu şu sıfatları yoktur. Ne diyoruz? Deriz ki burada tafsil var. Şöyle ki Allah Teala'nın bazı sıfatları vardır ki akli ve haberidir. Akli ve haberi veya akli ve şer'i. Bu lafzı iyi fuk edin. Bakın bu türlü cümleleri kolay kolay hiçbir yerde duyamazsınız. Çünkü bunları muhakkik selef alimleri özel ders halkalarında veriyorlar kardeşler. Tamam mı? Bu kimsenin cebinden çıkardığı değil. Bu alimlerimizin sözleridir. O yüzden bunu iyi yakalayın. Akli ve şer'i veya akli ve haberi. Hangisini tercih edersiniz? Tamam. Yani hem tek başına akıl hem de tek başına nakil delil, delalet eder. Bazı sıfatları vardır ki. Mesela ilim gibi. Hiç Allah haber vermese de biz Allah'ın ilminin olduğunu biliriz. Cahil bir Rab. Değil mi? Evet. Olmaz. Biz hepimiz ne yaparız? Biliriz. Mesela kudret gibi. Kudret gibi. Adam en azından der ki Allah beni yaratmışsa kudreti olacak mecbur. Başka bir alternatif var mı? Hiç Allah bize bildirmese de kadir olduğunu değil mi? Ya düşünsene yani öyle öyle mahlukatlar yaratmış ki değil mi? Yani mesela bir şey düşünün tavus kuşunu. Ne kadar acayip desen resmen desen ya. Değil mi? Özel desen yapılmış yani. Evet kadir olan bunu yapar. Hiçbir delil olmasa da akılla Allah Allah ilim ve kudret sıfatına sahip olduğunu Allah'ın ilim ve kudret sıfatına sahip olduğunu ne yaparız? Akıllını biliriz. Hiçbir delil olmasa da Allah'ın var olduğunun biliriz. Varlık sıfatını biliriz. Doğru değil mi? Hiçbir delil gelmesine gerekmiyor ama Allah'ın var olduğunu biliriz. Zaten Allah fıtri olarak ne yapmış? Yerleştirmiş. Bu birinci kısım. Tafsil var dedik ya bazı sıfatları da vardır ki bu cümleye çok dikkat edin. Bakın bu cümleye çok dikkat edin. O yüzden bekleyeceğim bu cümleyi yazın. Akıl aklın yazın. Direkt olarak delalet etmemekle birlikte aklın direkt olarak delalet etmemekle birlikte imkansız görmediği imkansız görmediği direkt delalet etmiyor ama bununla beraber ne yapıyor? İmkansız görmüyor imkansız görmediği sadece nakil ile bilinen sıfatları vardır. Bununla be, bununla ne dedik? Sadece nakil ile bilinen sıfatları, sıfatları vardır. vardır. Mesela Allah Azze ve Celle o zaman bu ne? ikinci kısım ne oluyor? Yani sadece haberidir bunlar. Akıl buna yani nas gelmediği müddetçe kesinlikle akıl bunu bilemezdi. Ama nas geldikten sonra Bakın nas geldikten sonra akıl bunu imkansız Sayın. görmüyor. Akıl bunu var olduğunu kabulleniyor. Herhangi bir işgal akla arız olmuyor. Tekalli mi o Aklın verin. direkt olarak delalet etmemekle birlikte etmemekle imkansız. Etmemekle, etmemekle. Etmemekle. etmemekle. Çünkü akıl direktmen delalet etmiyor ona. Yani bir haber olması lazım. Kur'an'dan, sünnetten nasıl olması lazım öyle bir sıfatın olduğunu. Şimdi o hangi sıfat örnek vereceğiz? Nasıl olması lazım öyle bir sıfat olduğunu bilmen için? Mesela etmemekle, etmemekle birlikte imkansız, imkansız görmediği sadece. sadece nakil ile bilinen sıfatları vardır. Nakil yani Kur'an sünneti. Mesela dünya semasını her gecenin son üçte birinde indiği gibi. Hiç evet. Hiç Allah haber vermeseydi biz nereden bilecektik? Allah'ın her gecenin son üçte birinde dünya semasına indiğine dair bir sıfatı var. Keza avşunun üzerine istifa etmesi gibi. Şimdi Allah'ın arşının üzerine istiva etmesi haber gelmeseydi biz bilebilir miydik? Bilemez. Ama uluvunu haber gelmese de uluv sıfatını bilirdik. Çünkü uluv istiva ayrı ayrı sıfatlardır. Uluv zatî sıfattır. İstiva tili sıfattır. Tamam? Hiç haber gelmeseydi de biz Allah'ın uluvda olduğunu bilirdik. O zaman ulu sıfatı hangi kısma giriyor? İlk kısma. Yani akli ve şer'i veya akli ve haberi sıfattır. Yani aklın da tek başına delalet ettiği, nâhsın da tek başına delalet ettiği sıfattır uluf. Ama istiva sadece naklidir. Ama nakil sabit olduktan sonra biz Kur'an'dan veya sünnetten bir rivayet gördük. Gördük ki Allah Azze ve Celle'nin gecenin son işlevinde dünya semasına iniyor. O zaman öğrendik. Öğrendikten sonra akıl bunu imkansız kılıyor mu? Yok. Değil mi? Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir, hikmetlidir. Gecenin üçte birinde iner keyfiyetini bilmiyoruz. Bak akıl hiç reddetmedi değil mi? İmkansız da görmedi. Anladık mı kardeşler? Evet. Bu tavsilatı daha iyi fıkhı adına kardeşler şimdi size bir tablo çizeceğim. Bu tablonun bunu anlamada önemi olacak inşallah. Şimdi şöyle tablo çizelim. Allah'ın sıfatları. Siz de bu tabloyu benimle birlikte çizin. Evet. Sıfatları. Evet. Zati nit sıfatlar. Zati sıfatlar fiili sıfatlar. Şimdi kardeşler Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Zati sıfatlar, fiili sıfatlar. Zati sıfatlar nedir? Zatıyla kaim olan ve dilemesine bağlı olmayan sıfatlardır. Yani daiman ebeden her an Allah'ta nedir? Ezeli ve ebedi olarak bir an dahi bir ayrılma olmaksızın devamlı Allah Azze ve Celle'nin zatında bulunan sıfatlarıdır. Mesela ilim sıfatı. Mesela görme sıfatı mesela duyma sıfatı gibi bunlar nedir bunlara ne dedir zati sıfatlar Allah'ın zatıyla ile kaim olan dilemesine bağlı olmayan devamlı Allah'ta bulunan sıfatlara ne deriz zati sıfatlar bir de arkadaşlar ne var fiili sıfatlar fiili sıfatlar da yine Allah'ın zatı ile kaim olan yani Allah'ın zatı ile yaptığı değil mi ama dilemesiyle alakalı olan sıfatlardır. Yani dilediği zaman yapıp dilediği zaman yapmadığı sıfatlardır. Mesela ne gibi? Yaratma. Mesela Yaratma. mesela onlara örnek vermelin, yaratmaya örnek vermelin o gelecek. Sıfatı. Mesela nuzul sıfatı, inme sıfatı gibi. Allah gecenin son üçte birinde dünyası mağazına. Üçte birinden önce ne? İnmemişti. İstiva. Anlatabiliyor muyum? Yine istiva. Arşı yaratmadan önce, değil mi? Arşın üzerine istiva, istiva etmemişti. Yarattı sonra istiva etti. İstiva etti tamam? Evet. Anladık mı kardeşler? Zati sıfatlarla fiil sıfatları evet. şimdi zati sıfatlar da ikiye ayırıyoruz zati sıfatları ikiye ayırıyoruz diyoruz ki haberi olanlar haberi olanlar iki haberi ve akli olanlar haberi akli akli olanlar hem haber evet, demin verdiğimiz örnek. Yani hem haber delalet ediyor tek başına hem, ok. hem de hiç hakkında haber gelmese de Kur'an sünnetten akıl tek başına öyle bir sıfatın olduğunu biliyor. Mesela ne? Bunu örnek verelim. Üç tane örnek verelim. İlim, kudret ve başka ee, duyma diyelim buna. Yok. Duyma. Evet. Şimdi ilim zati sıfat mıdır? Zati sıfattır. Doğru mu? Kudret zati sıfat mıdır? Zati sıfattır. Duyma zati sıfat mıdır? Zatî sıfattır. Peki Kur'an ve sünnetten bize haber gelmiş mi bu konu hakkında? Gelmiş. Hiç gelmese de biz Allah'ın böyle sıfatları olduğunu bilir miydik? Bilirdik. O zaman buna ne ismi verdik bu sıfata? Haberi ve akli sıfatlar. Tekrarlıyorum. Zatı sıfat ikiye ayrılır. Haberi ve akli. Haberi ve akli ne demek? Tek başına haberin veya tek başına aklın delalet ettiği sıfatlar demek. Bakın e, yanlış anlamayın kardeşler. Bazı insanlar sıkılabilir. Şu manada sıkılabilir. Ben çok tekrar ediyorum ve bunun farkındayım. Ama herkesi kendi seviyenize görmeyin. Çünkü ben bunun tecrübesini davette çok yaşadım. Yani çok e, ammi insanlar veya anlamakta zorluk çeken insanlar var. Tekrarladığın zaman anlatabiliyor muyum? Anlayabiliyor ikinci, üçüncü seferde mutlaka bir şekilde anlayacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü çok ağır konular değil bunlar. Tamam. Zati sıfatların ikinci kısmı da nedir kardeşler? Haber sıfat. Evet. Yani hakkında bir haber gelmesi akıl tek başına bunun evet. bilemezdi. Evet. Tamam. Ona evet. da ne örnek veriyoruz? Bakın. Kim örnek verecek? Hadi. Evet. Allah'ın gözünün üstü birini üçte birine fiili sıfatlara soktun hadi kim örnek verecek bakın ne kadar ince notlar şimdi zatî sıfatlardan birisini örnek verin ki akıl tek başına delalet etmiyor yani hakkında nasıl olmazsa bilemezsin Allah'ın öyle bir sıfatı var kim örnek verecek <gülüyor> bak arkadaş nuzul dedi inme ama inme fiili sıfatlar biz zatî sıfatlardan örnek istiyoruz çok basit el göz Heh. yazın şimdi el el göz. Evet. Allah azze ve cel el göz hem zatî sıfatıdır hem de zatî sıfattan hangi kısma girer? haber sıfata. Yani zatidir daima Allah'ın gözü vardı, daima eli vardı, ezelen ve ebeden de olacaktır. yüz Ama hakkında bir haber gelmese biz akıl onu bilemeyiz. Evet. Ama haber geldi, akıl da bunu ki inkar etmiyor. Akla tuhaf gelmiyor, değil mi? Her mahlukatın kendisine has eli olduğu halde Halık'la mahluk arasında nasıl bir fark olmasın? Hı. Değil mi? Akıl bunu inkar etmiyor. Burayı da anladık. Şimdi 112, fiili sıfatlara gelelim. Tabi yüz. Evet, evet, evet, Anlatabiliyor muyum? Sak sıfatı. Yani evet. Şimdi fiili sıfatlar da ikiye ayrılır kardeşler. Bunu da yazın. Fiili sıfatlar da ikiye ayrılır. Aynı şekilde haberi akli akli bir de tek başına haberi Fiili sıfatlar da iki aylıdır. Öyle fiili sıfatlar vardır ki hakkında hiç haber gelmese de biz ne yaparız Allah'ın öyle bir sıfatı olduğunu biliriz. Şimdi buna örnek vermiyoruz. bunu örnek verelim. Fiili sıfatlarından da öyleleri vardır ki sadece hakkında haber gelirse biliriz. Haber gelmeseydi akılla bunu bilemezdik. Evet, buna örnek istiva gibi. İstiva. Başka nuzul gibi, inme. Hiç bize haber gelmese Kur'an ve sünnetten. Biz bilebilir miydik Allah'ın istiva sıfatı var? Bilemezdik. Bilemez. Bile, bilebilir miydik nuzul sıfatı var? Bilemezdik değil mi? Peki hangi kardeş şuna bir örnek verecek? Fiili sıfat haberi ve akli olacak. Yani hiç haber gelmese de biz Allah'ın öyle bir fiili sıfatı olduğunu biliriz. Rahim. Yaratma, çıkalım. Allah azze ve evet verme, rızık verme, Sevme. yaratma gibi nedir? Hmm. sıfatlarıdır Yazalım rızık verme, ee, şöyle yazalım rızık verme, yaratma. Bunlar nedir? Haberi akli. Bunlar e, fiili sıfat olmakla beraber nedir? Haberi edir, akli edir. Burayı da anladık mı kardeşler? Evme olur mu? Olur. Malik. Olur. Konuşma. Konuşma. şimdi oraya oraya gelecek ya, oraya gelecek bu, bu kadar tavsilata girmeyin şimdi bunu böyle anladık mı kardeşler evet. buraya kadar var mı bir işgal herhangi bir tekrar ihtiyaç yok. Yok, hiç yok. Yok. yok tamam şimdi arkadaşlar bunu böyle anladıktan sonra Allah'ın sıfatları kaça ayrılır dedik en başta ikiye, i̇kiye. ben niye, niç, niçin ikiye ayırdım bunu ilk etapta meseleyi külli olarak bir tasavvur edin ondan sonra üçe ayıralım diye üçe ayrılır bir de hem zatî hem de fiili sıfatları vardır. Aynen. Bir sıfat vardır. O sıfat aynı anda hem zatîdir hem de fiilidir. Mesela kelam gibi. Kelam gibi. Kelam Allah Azze ve Celle'nin nedir? Ne? Zatî sıfatıdır. Ezelen ve ebeden Allah'ta vardır. Hiçbir zaman Allah'ın kelam sıfatı yoktu da sonra oldu değil. Her zaman vardı. Ama dilediğiyle konuşmasıyla, dilediğiyle konuşmasını itibar aldığımızda nedir? fiili sıfatlardır. Tamam? Şunu, üçüncüsünü tasnif edebilir miyiz? Mesela burada tasnife göre fiili ve zati sıfatlar diye. Şöyle yapıyoruz, diyoruz ki hem fiili hem de zati sıfatlar. Üçüncüsünü o şekilde Evet, evet. Zaten yazmışım sıfatın zatiyyetun fiiliyetun diye alimler ne yapar? Tarif ederler. Bazı sıfatları da vardır. Hem zati hem de fiilidir. Şimdi bunun üzerinden yola çıkarak çok ince detayları olan ee, bir konuya gireceğim. O yüzden dikkat etmeniz gerekir. Onunla bitireceğim ders. Tamam? Evet kardeşler. Şimdi Zati sıfatın ve fiilin fiili sıfatın ne olduğu açık mı? Evet, evet. Açık. Zati sıfat ne? Kim tekrarlayacak? Sesli. Allah subhanahu ve teala'nın zatıyla kayın olan dilemesine bağlı. Aha şuraya gelsene inşallah. Daha iyi olur. Ses gitsin diye. Evet, dur. Allah Subhanahu ve Teala'nın e, zatıyla kayım olan dilemesine bağlı olmaksızın zatında sürekli var olması. Evet. Örnek. Örnek eee yüce Allah'ın ilim ilim sıfatı. Semi, evet. İşitmesi her zaman var. Görmesi. Yani dilediği zaman bilir, dilediği zaman bilmez, değil mi? Böyle bir şey evet. olamaz. Bu küfürdür. Değil mi? Fiili sıfat ne? Yüce Allah'ın dilemesine bağlı olan evet, sıfatlardır. Ama dikkat edin kardeşler. Zati sıfatlar Allah'ın zatıyla kayındır diyoruz. Fiili sıfatlara bazıları bu lafze eklemeyi unutuyor. Veya e e e eklenmemesi gerekir zannediyor. Bu büyük bir hata. Fiili sıfatlar da Allah'ın zatıyla kayındır. Allah zatıyla yani zatı yapar onu. Ama dilediği zaman yapar, dilediği zaman yapmaz. Örnek? Yani mesela istiva. Değil mi? Allah Azze ve Celle arşi yarattı, diledi, üzerine istiva etti. Değil mi? Gecenin sonuçta biri. Allah diledi, nüzul etti. Ondan önce dilemediği için etmedi. Anladık mı? Zati sıfatlarla fiili sıfatlar. Tamam. Evet. Ancak hem zati hem de fiili sıfatın ne olduğu, olduğu hususu mücmel kalmış olabilir size kardeşler. Çünkü dikkat ederseniz tafsilata gitmedik değil mi? Bazı sıfatları vardır ya hem zati hem fiili dedik. Evet. Bunu biraz açacağız. Ve dersi bitireceğiz. Mesela kelam sıfatını örnek veriyoruz. Kelam sıfatı Allah'ın hem zati hem de fiili nedir sıfatıdır. sıfatıdır bu sıfata hem zati hem de fiili sıfat denir bakın aslı itibarıyla asıl itibarıyla bu sıfat nedir Allah'ta vardır asıl itibarıyla Allah'ta vardır ama dilediği zaman konuşur asıl itibariyle nedir bu sıfat zati midir fiili midir Zatidir, Zatidir. Aslı itibariyle. Zatidir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ha, haşa Allah hiçbir zaman dilsiz, konuşamayan dildi. De sonra konuşan oldu gibi değil. Zati sıfattır bu. Tamam. Dilemesine nedir? Bağlılık Zatidir. yoktur. As, aslı itibariyle. Zati sıfattır. Ama efradi itibariyle, fertleri itibariyle nedir? Fiili sıfatlardır. Yani Musa Aleyhisselam Turdağ'a geldiğinde Allah ona bir şeyler söyledi. Doğru mu? Evet. O şeyleri Musa gelmeden önce söylemiş miydi? Hayır. Musa geldi, diledi, Allah da o konuşma fiilini gerçekleştirdi. O zaman fertleri itibariyle nedir? Fiili sıfatlardır. Mi? Aslı itibariyle? zatî sıfatlardır. Peki evet, kardeşler. Be. Efendim. Yok, değil mi? olarak bir sürü şeyi verirsin. Allah Azze ve Celle'nin işte kalıbıyla da bizi yarattı. Bensin Rabbinizin deyimi, değil mi? Vahiy yani göndermesi. Yaratmadan önce dememişti bunu. Ya yani vahiy göndermesi de başlı başına. Hadi yine o Cibril aracılığıyla hadi. Evet. Nesil Allah'ın birebir konuştuğu mesela. Evet. Değil mi? Musa Aleyhisselam var. Evet. Değil mi? Bu en popüler. Cebrail Aleyhisselam evet. ha. Herkesin bildiği bir şey bu onun için. Bu. Anladık mı burayı? Evet. Bakın şimdi. Bir şüphe atacağım. Onun üzerinden konuyu devam ettireceğim. Fıkh için. Çünkü el eşya'u tetebeyyenu bidıddihâ. Bazen şeyler zıttıyla anlaşılır. Bakın kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin bakın Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları kemal midir? Evet. Kemaldir. Şüphe var mı? Bunda yok. yok. Biz ilk derslerimizden şu ana kadar hep bunu naslarla ispatladık. Peki. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının bütünü kemal ise Buna bir örnek verelim. ilim sıfatı. Peki bu ilim sıfatının anlık olarak Allah'tan hali olması, allu, a, anlık olarak Allah'ta olmaması eksiklik midir? Eksik, eksik, eksikliktir. Eksik, eksik, eksikliktir. O zaman bir insan dese ki Allah anlık olarak bilmeyebilir ihtimali var. Bu nedir? Haşı, Küfürdürür. O yüzden zaten kaderiye'nin ilk dönemlerini ne yapmıştır? Kaderiye'lerin vuratlarını ehli sünnet ne yapmıştır? Peki. Muayyen olarak Tekfir, tekfir etmiştir. Biz bu an kaderi görürsek hiç sorgusuz sualsiz. Ne yaparız? Muayyen olarak tekfir ederiz. Kaderiyelerin kulaklarını. iki kısmı vardır. O da nedir? Allah Azze ve Celle bil, bilmez aslen. Anca olduktan sonra bilir. İşte bir tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesini sen izlemeden o sahnede ne olacağını bilir misin? Bilmezsin. Allah da öyledir. Tiyatro sahnesi diyor. Oluyor tiyatroda olanlar. Ona göre biliyor diyorlar. Bunların da aslen meselenin ilmine indiğin zaman bunların çoğu münafıklı İslam'a girdi. Bunu da maalesef gözden kaçırıyoruz. Bunu da kaçırmamamız lazım. Evet. Çünkü bu fitire fitre eder. Buna ancak münafık inkar eder. Evet. Anladık mı kardeşler burayı? Şimdi Peki biz neden dedik? Allah azze ve Celle'nin ilminin onda anlık olmamasını, anlık dahi olmamasını iddia etmenin küfür olduğunu neden söyledik? Zaten... Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatı kemaldir. Kemal. Kemaliyetin anlık gitmesi eksikliktir. <gülüyor> peki birisi gelip de size söylerse, peki Allah'ın gecenin üçte birisine üçte birinde dünya semasına inmesi de kemal mi? Hayır. Allah'ın Allah yaptığı her şey kemal. kemal. Evet. E peki üçte birinden onca o kemaliyet yok muydu? Çünkü. Ne olacak şimdi? Nasıl anlayacağız? Aferin. O kemalse üzerine kemal mi eklendi? İyili sıfat oldu Ama Kemal mi eklendi? Ya o Kemalse Allah'ta da olmuşsa Allah'tan birden kemaliyet hasıl olmuş olur. O Kemal değil. olduktan sonra mı Kemal oldu? Yani işte o, o olmadan yani önce kemaliyet yani anladık mı burayı? Evet. Mevzunun. O yüzden diyor ki bütün sıfatları inkar edelim, rahatlayalım diyorlar evet. yani Bu işkale düşmeyiz. Anladın evet. mı evet. abi? <gülüyor> Kelamda da evet. Yani Musa ile Musa Turdağına geldiğinde Allah'ın onunla konuşması kemal miydi? Allah her şey yaptı Kemal. E peki o zaman o kemaliyet yok muydu Allah'ta önce? Veya e vardı da kemaliyeti üzerine kemaliyet mi eklendi? Anladık mı? Bunu şimdi burayı anladık mı arkadaşlar? Çok basittir bunun cevabı. Şimdi bakın. Bu tip arkadaşlar sıfatlarda nevi ile efradı arası ayrılır. Yani aslı ile fertleri arası ayrılır. Bu tür sıfatlarda aslı ile ne? ney? Fertlerini, fertlerinin arasını ayırmamız lazım. Mesela Kelam sıfatını ele aldığında, bu sıfatın zıttını örnek vermek istediğinde, nev'inin zıttını örnek vermen gerekir. Mesela şimdi Allah Azze ve Celle bilir mi? Bilir. Bilmenin zıttı nedir? Cehalet. Allah Azze ve Celle adildir. Adil olmanın zıttı nedir? Zalimlik. O zaman biz Allah'ın ilmini ne yaparız? Kabul ederiz. Zıttı olan cehaleti nef ederiz Allah'ın adaletini kabul ederiz. Zıttı olan zulmü nef yederiz. Allah'ın kudretini kabul ederiz. Zıttı olan acziyeti nef Bakın adım adım geliyoruz mevzuya arkadaşlar. Adam, keman keman bu, bir şey Mesela hangisini bu tip sıfatlarda nevi ile efrada arası ayrılır. Evet. Bu ne demektir kardeşler? Bakın şu demektir. Mesela kelam sıfatını ele aldığında... Bu sıfatın zıttını örnek vermek istediğinde Örnek vermek istediğinde Anladım. Şimdi ilmin zıttını örnek verdik Calet Kelam sıfatının Zıttını örnek vermek istediğinde Anladım. Fiili sıfatıyla mı ele alıp zıttını örnek vereceksin Yoksa aslı olan Aslını itibar alarak mı Zati bölümünü itibar alarak mı Zıttını örnek vereceksin Yakaladık mı, mı e, yeri Kelam sıfatı Aslı itibariyle zatî. Zati sıfattır, efradi itibariyle fiili sıfattır. Doğru mu? Buna Kur'an'dan örnek, Allah, Allah ben konuşurum diyor. Demek ki zatında konuşma sıfatı var. Fiili sıfatı olduğunu örnek, Turdağ'a Musa geldiğinde Allah konuştu. Gelmeden onunla onları konuşmadı. O zaman buradan ispatladık mı kelamın hem zati hem de fiili ispat olduğunu? Peki kelamın zıttını biz örnek verdiğimiz zaman, fiili sıfatından yola çıkarak mı örnek vereceğiz? Zatim. Yoksa zati sıfatından yola çıkarak mı örnek Zatim vereceğiz? Bunların şimdi hepsini aklınızda Bunlar mukaddemi. Adım adım geliyoruz. Şimdi soru atıyorum anlamanız için. Bu söylediğimi anlamak için. Konuşma sıfatının zıttı nedir? Kim parmak kaldırarak cevap verecek? Evet. Kim parmak kaldırarak cevap verecek? olun ya. La. Şey olmanız önemli değil. Yani e, bilmemiz önemli değil. Konuşalım. Zaten hep biz biliyorsak ne işimiz var? Herkes elinde oturuyor değil mi? Dinsiz. Evet. Sessizlik, Peki, sessizlik. bu konuşamaması dedi. Sessizlik. Bu da sessizlik. Sessizlikle konuşamamak arasında dağlar kadar fark var. Doğru mu? Evet, evet. Şimdi birisi bize dese ki konuşma sıfatının zıttı susmaktır. Deriz ki dilsiz olmayı niye örnek vermedim? Dilsiz olmaktır dese susmayın niye örnek vermedim deriz buna. Neden? Biz bile bakın bu taksimatla anlıyoruz ki kelam sıfatı hem zatidir hem fiilidir. Anladık mı kardeşler? Şimdi... Tavsil var. Fiili sıfatın zıttı nedir arkadaşlar? Allah'ın kelamının fiili sıfatı kısmının zıttı nedir? Susmaktır. Susmaktır. Anladık mı? Anladım. Zati zati kelam sıfatının zati bölümünün zıttı nedir? Dilsiz. Dilsiz olmaktır. Anladık mı kardeşler burayı? Ammar abi? Ben yazarken kaçırdım. Bakın. Allah azze ve celle'nin Allah azze ve celle'nin kelamı Zati midir, fiili midir? Aslı itibariyle nedir? Zati, zati sıfattır. Efratları itibariyle? Fiili sıfatlar. Zati bölümünün kelam sıfatının, Zati bölümünün zıttı nedir? Dilsiz. Dilsiz. Dilsiz. Dilsiz. Bugün konuşamayan insana ne denir? Dilsizdir. değil mi? konuşamayan insana evet. ne denir? Dilsiz denir. Evet. Peki konuşmayan insana ne denir? susan, susan denir. Susan Anladık, da, mı? Iki, biri, he, Anladık iki, mı? biri Anladık mı? Evet. Şimdi bunları yakalarsanız bunların getirdiği şüpheye cevap verirsiniz. Ya Allah bazen konuşuyorsa, bazen konuşmuyorsa. Şimdi buna kela, ke, kelam mı eklendi. Anlatabiliyor muyum? Gece 3'te birinde inmeden önce anlatabiliyor muyum? Dünya semasına Kemal'den Halidi de indikten sonra Kemal ona dahil oldu falan anlatın. Bu tür şüphelere cevap vermek için bu mukaddimeyi yakalayın önce. Ağır geliyor mu? Bakıyorum yüzler geliyor da ağır geliyor Hocam, mu? Anlaşılıyor yani. Zati sandırıyor. olmasının sebebi Zati olmasının sebebi şundan yani daha açıklayıcı. Şimdi hani dedik ya zatında e, de olan sıfatlar e, En şey basından yani. şöyle diyelim bak anla. Yani kendi dilemesine bağlı olmayan dilsiz insanın da mesela konuşup konuşamaması Dilemesine bağlı olmadığı için uzati oluyor. Fakat susmak ya da konuşmak dilemeye bağlı olduğu için Evet, ediyor. aynen öyle. Susmak veya konuşmak neye bağlı? Dileme. Dile Bir insan konuşmaya kudret ile birlikte konuşmamasına ne denir? Susmak. Susmak. susmak. Ama konuşmaya kudreti olmayanın haline ne denir? Dilsiz olmak denir. Burayı anladık mı? Evet, evet. İşte bunlar, bu cahiller burayı fık edememişler kardeşler. Fukedemedikleri edemedikleri nokta burası. O yüzden diyorlar ki Allah'ın konuşması kemalse e Musa ile konuşmadan önce o kemaliyet yok muydu? Veya Musa ile konuştuktan sonra o kemaliyet mi eklendi? Hepsini inkar edelim, kurtulalım diyorlar. Hmm. Anladın mı? Yok sen hepsini inkar etsen neye benzetmiş olursun Allah? Şey yok. Yokluğa benzetmiş olsun. Bak yine firine benzettim. Kaçamazsın. Anladın mı kardeş? Burayı anladık mı? Şimdi biz Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatını ispatlarız. Doğru mu? Evet. Ulüh sıfatının zıttı olan aşağılık sıfatını ne yaparız? Nefy ederiz. Allah'tan inkar ederiz. Allah'a kudret sıfatını ne yaparız? İspatlarız. Zıttı olan acziyet yani acil, aciz olma sıfatını ne yaparız? Nefiyedir. İnkar ederiz. Allah hakkında ilim sıfatını ispatlarız. Zıttı olan cehalet sıfatını ne yaparız? Nefiyedir. İnkar ederiz. Allah hakkında adaleti, hikmeti ispatlarız. Zıttı olan zulüm sıfatını ne yaparız? nefederiz. Peki Allah hakkında konuşma sıfatını inkar ederiz. Ancak zıttı olan susma sıfatını da Allah hakkında konuşma sıfatını e, ispat ederiz. Ancak zıttı olan susma sıfatını inkar ederiz. Öyle mi? Değil. değil. Kesinlikle hayır. Bu batıldır. Böyle dersek farkına varmadan mutezile veya eşarilerin saflarına katılmış oluruz bu husustan. İşte sıfatları hem zatî hem de fiili olmak üzere taksimata gitmemiz ki bu taksimatı ispatladık biz. Bizi bu işgalden kurtarıyor arkadaşlar bunların getirdiği işgalden. Zatî ve fiili şekilde ayırmanız Biz Allah'tan zatî sıfat kısmının zıttını inkar ediyoruz. Değil mi? Allah'ın kelam sıfatından zatî olan bölümünün zıttını Allah'tan nefediyoruz Neydi zıttı? Dilsiz olmak. Fiili kısmının zıttını değil. Fiili kısmının zıttı neydi? Sus. Susmak. Bilakis fiili sıfatının zıttı olan susma sıfatını Allah hakkında kabul ediyoruz. Allah'ın susma sıfatı var. Neden? Yakaladık mı mantığı? Evet. Anladık mı arkadaşlar? Evet. Biz o yüzden bakın. Allah Azze ve Celle'nin neden susma sıfatını e, ispat ediyoruz? Allah Azze ve Celle'nin konuşma sıfatının fiili bölümü dilediği zaman yaptığı dilediği zaman yapmadığı sıfat evet. yapmadığı zaman ne oluyor susma, susma oluyor tamam dikkat edin evet. ki zaten net hadisler de var Allah'ın susma sıfatı var geleceğiz ona anladık mı kardeşler evet. peki hani bunlar diyordu ya eğer kemalse fiili sıfatlar kemalse nasıl bazen olur bazen olmaz yani Allah gecenin üçte birinde iniyorsa veya dünya semasına veya işte bazen konuşuyorsa bazen konuşmuyorsa yani bazen kemaller var bazen yok mu Bazen mükemmellikler var, bazen yok mu? Dedik ya. Diyoruz ki bakın. Kimi zaman konuşması o an kemaldir. Susma hali, susma haliyle kemaldir. Evet. Eğer Allah Azze ve Celle'nin devamlı hiç durmadan konuşma sıfatı vardır deseydik biz. Yani konuşması fiil olarak vardır deseydik. O zaman onun eksikliği ne olurdu? Sus. Sus. O zaman onun eksikliği, e, onun yokluğu eksiklik olurdu. Ama biz diyoruz ki Allah... Musa ile konuştuğu zaman, o zaman konuşma kemaldi. Ondan önce kemal değildi. Susması kemaldi de sustu. Yakaldık mı mantığı? Evet. Neden? Delil Allah Azze ve Celle hikmetlidir. Yaptığı her şey hikmetlidir. Evet. Sustuğu zaman susması hikmetli, konuştuğu zaman konuşması hikmetli. O yüzden Musa Tur Dağı'na gelmeden önce Allah ona söylediklerini kendi kendine söyleseydi o Allah hakkında kemal olmazdı. Delil kemal olsaydı Allah'a söylemek zorundaydı Allah. Çünkü Allah da eksiklik olamaz Musa Turda'na geldiğinde Allah'ın o an konuşması, ona söylediklerini söylemesi o an için Kemal'di. Ondan önce Allah hakkında susması Kemal'de de sustu. Anladık mı kardeşler olayı? Evet. Devam ediyorum. Dolayısıyla eksiklik olmuş olurdu değil mi? Dedik. Evet. Bu sebeple mutezile gibi bunu inkar edelim diyen veya eşariler gibi kelam bi nefsihi diyenlerin bu şüphesine cevap ol olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın mutezile ne diyor Allah'ın kelamı? Yok. Neden yok diyorlar? Bu, bu işgallerden dolayı. Peki bakın eşariler kelam sıfatı yok demiyor. Var diyor ama ne diyor farkı ne? Nefsihi kelam bir nefsi, zat-ı sıfat'a döndürüyorlar fiili sıfat, zat-ı sıfat her zaman var o yüzden diyorlar ki ke kemal kelam sıfatı ke kemallikse, mükemmellikse bak biz her zaman Allah'ta mükemmellik var diyoruz çünkü zat-ı sıfat zat-ı sıfat her zaman vardır diyorlar Allah'tan anladık mı? Hı -hı. ama biz diyoruz ki hayır, fiili sıfat anlatabiliyor muyum? o fiili yapmak istediği zaman Allah hakkında kemaldi, yapmak istemediği zaman neydi? kemal değildi soru kelam sıfatı övgü içeren sıfat mıdır? Yeni bir soru ortaya atıyorum. Eksiklik içeren bir sıfat mıdır? Değil Kim cevap verecek? Burada tatlı Evet. Aynı şekilde susmak kemal midir? Geri geldiği zaman... Eğer biz desek ki konuşma, konuşma fiili kemaldir desek, Allah Azze ve Celle'nin devamlı konuşması lazım arkadaşlar. Yerine göre konuşmak kemal, yerine göre de susmak kemal. O yüzden Allah Azze ve Celle dilediği zaman konuşup, dilediği zaman konuşması, susması bazen onda kemal var bazen yok anlamına gelmiyor. Anladık mı kardeşler? Cevap olarak bu soruya deriz ki tavsil var. Nevi itibarıyla yani zatî olma itibariyle nedir, nedir? Konuşmak kemaldir. Çünkü o yüzden neden? Biz e, dilsize ne diyoruz? Eksik diyoruz. O eksikliği var. Doğru mu? Evet. Zıttı olan di di dilsizliktir. Bu da nedir? Eksikliktir. Ancak efradı yani fiili olma yönüyle ise Yerine göre konuşmak övgüdür, yerine göre ise susmak zemdir. O yüzden soruyu tepa, te, te, te, toparlıyorum. Allah'ın konu, e, konuşma, konuşma, övgü müdür? Övgü kemaliyet bir sıfat mıdır yoksa eksiklik ifade eden bir sıfat mıdır? Deriz ki tavsiye. Zatî sıfat olma itibarıyla nedir? Övgüdür. Çünkü zıttı nedir? Dilsizlik. Dilsizlik nedir? Konuşamamak eksiklik. Eksiklik. Eksiklik. eksiklik. Fiili sıfat olma itibariyle nedir? Z e, Susmak kemal, kemal midir? Yoksa e, kemal, eksiklik tavs midir? Ha, tavsili var. Tavs Yerine göre konuşman kemaldir. Hı. Yerine göre susman kemal, kemaldir. kemaldir. Anladık mı? Hı. O yüzden Allah Azze ve Celle Musa ile konuşmadan önce de kemaliyetten bir şey kaybetmiyordu. Neden? Çünkü Musa'dan önce konuşmaması kemaldi. Anladık mı? Evet. Aynı şekilde susmak da böyledir. Susmak kemal midir değil midir? Su Cevap? Tafsil var. Eğer konuşamadığın için susuyorsan, nedir bu? Eksiklik. Eksikliktir. Ama konuşabiliyorsun da yerine göre susuyorsun, bu nedir? Kemaldir. Yine konuşabiliyorsun da ama konuşman gereken yerde konuşmuyorsun, o zaman susmak ne oluyor? Eksiklik oluyor. Anladık mı? Yani tam tersi olarak batıl konuşmak nedir arkadaşlar? Batıl konuşmak eksikliktir. Al bak konuşman eksiklik oldu. Anladık? Hakkı söylemen gereken yerde susman nedir? Eksikliktir. Bak bu sefer susmak eksiklik oldu. Anladık? Bu sebeple nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kardeşler? Men keene yu'minu billahi vel ahir felyekul hayran au Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ne yapsın? Hayır söylesin veya <gülüyor> sussun. Bakın nebi sallallahu aleyhi ve sellem konuşanın hayır konuşmasına veya hutta susmasına ne yapıyor burada? Teşvik ediyor. Bak konuşmasına veya susmasına. İki yöne de yerine göre teşvik ediyor. Bu da her ikisinin de yerine göre övgü sıfatı olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor. Yani susmanın da konuşmanın da yerine göre övgü sıfatı olduğuna delalet ediyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu zaman konuşması kemaldi. Sustuğu zaman da susması kemaldi. Susması gereken yerde konuşması eksikliktir. Konuşması gereken yerde susması eksikliktir. Çünkü neden? Allah, Allah Azze ve Celle'nin ne ismi var arkadaşlar? Hakim. Neyi yani? Hikmet sıfatı. Hikmet nedir? Vada şeyi fi mevdu ehi. Bir şeyi olması gereken yere koymak veya daha böyle hoş bir tabirle bir şeyi yerli yerinde yapmak. Bir şeyi yerli yerine koymak. Anladık mı kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin de hikmet sıfatı olduğuna göre konuştuğu her şey nedir? Hikmetlidir. Yani yerli yerindedir. Hatta bakın konuşmanın bazen bakın konuşmanın bazen hakkı söylemekte bile eksiklik olduğunu örnek verebilirsin. Maslahata binaen mesela. anlatabiliyor muyum? Maslahata binaen adama diyorlar ki mesela işte e, namaz kaç vakit söyle e, söyle. Anladın mı? Söylemesen ne yapacağım? Çocuğunu öldüreceğim. Söylemen lazım, doğru mu? He? Evet. Öldürmeyeceğim derse ama susarsan öldüreceğim derse ne yapacağız? Yani hepsi yerine göre. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah Azze ve Celle insanlara hayrı konuşmasını Nebisa Sallam'ın diliyle konuşacaksa konuşmasını söylüyor veya susmasını söylüyor. O yüzden Allah mesela hakim müstezrekine baktığımızda ki bu sahili zayıflığı tartışımı da olsa İmamız her mesela sahilemişti. İnsanlar sahihtir mesela Allah Azze ve Celle'nin sustuğu şeyler ümmet için affı olmuştur diyor. Bak susma sıfatı mesela. Anladık mı? Yani alâ kulli hal. Bütün bunları anladık mı kardeşler? Evet. Bakın işte burada yine her zaman ee, şu gündeme geliyor. Her zaman vurguladığımız yine bir şeyler var. O da nedir kardeşler? Bakın yanlış anlamayın. Burada hepimiz kardeşiz. Mesela bu tür işkaller veya sorular gündeme geldiği zaman değil mi cevapları ya eksik oluyor ya yarım yamalık oluyor değil mi ya yanlış oluyor vesaire bir şeyler oluyor değil mi? Burada biz suçlu değiliz, hatalı değiliz. Neden? Çünkü biz ilim öğrenmiyoruz, Öğrenme aşamasındayız değil mi? Hepsi gelecek. Kimse bir şeyi değil mi bir anda bilemez. Değil mi? Ben de bunları okumadan önce ben de bilmiyordum. Ben de aynı durumdaydım. Şimdi ama burada o önemli vurgu ne biliyor musunuz kardeşler? Her zaman söylüyoruz. وَاللّٰهِ الَّذ۪ي ilaha اِلَٰهَ ve la رَبَّ سِوَهُ Kendisinden başka ilah ve Rab olmayanı yemin ediyorum ki. Eğer biz alimlerimizin menhecinden bir karış ayrılırsak, onların fehmini itibar almaktan bir karış ayrılırsak, akidevi, tevhidi noktalarda dünya kadar işgalin olur ama farkında varmaz. Çünkü bir insan... Bende tevhidi hata yok demesi veya bizim birilerinde tevhidi hatayı göremememiz yok olması anlamına gelmez. Çünkü meseleler açıldık sen bilirsin onda var olup olmadığını. Biz nice insanlara soruyoruz, kendisini selefe nispet eden, gece gündüz sağda solda insanları kesen ve tekfir eden veya mürciye saflarında bulunan her kim olursa olsun, Allah Azze ve Celle'den gayrısından yardım istemek, tevhidin hangi kısmında şirktir dediğinde bir tane doğru düzgün cevap vereni göremiyorsun. Kimi diyor ki rububiyete, kimi diyor uluhiyete, kimi isim ve sıfatta. Bunların hepsi tevhidi eksik bilmek, fukedememektir. edememektir. Peki biz bu kadar mevzularda gerek şu an isim sıfatta olsun veya rububiyette uluhiyette olsun bu kadar sıkıntılar varken nasıl elimizdeki bu kadar basit malzemeyle bütün ümmeti İslam'a sokarız veya bütün ümmeti işte çöpçü de devletle çalışıyor diye mesela tekfir ederiz. Anlatabiliyor muyum? Yani olayı burada neyine vurgu yapmak istiyorum kardeşler ilim çok büyük bir meseledir ve çok derindir ilmi boyutu ilmin ilmi boyutu çok derindir o yüzden kişi bütün bu mevzuları dinin genel hatlarıyla fıkh edemediği müddetçe anlatabiliyor muyum arkadaşlar birilerini tebdiye etmek bidatçılıkla itham etmek fıskla itham etmek çok tehlikelidir bu ancak cahilin yaptığı bir iştir ve bunun en büyük sebebi alimlerin menhecinden, fehminden uzak durmaktır kardeşler. Bunu her zaman söylüyoruz. Bizim elimizde masum olan bir selef var. Hata etmekten masumdur selef. Selefi hata etmekten masum değildir. Selefi fertlerdir. Ben bu Zerka olarak şu anlattığımda bile az önceki derste hata etmiş olabilirim cüzi. Ebu Bekir hata yapmıştır. Ömer radıyallahu anh'ın hata yapmıştır. Selefi hata yapar. Hata yapmaması tuhaftır zaten. Çünkü zaten bir, ke, bir görüşe göre insan kelimesi nesiyeden gelmiştir. Zayıf da olsa lugat yönüyle. Bir görüşe göre nesiyeden unutmaktan Yok, gelmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Şimdi biz beşeriz hata yapacağız tabii. Ama selef hata yapmaz. Yani selef bütünü. Tamam. O yüzden bizi, bizimle Şiilerin arasını ayıran budur zaten. Şiiler masumluğu imamlara verirler. Bizim ise onlardan ayıran nedir? Biz bütün ümmete masumluk veririz bütün ümmet dalalet üzerinde birleşmez onlarca nas var Allah Azze ve Celle Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın diliyle diyor ki si benim ümmetim dalalet üzerine birleşmez hatta başka rivayetlerde İbn-i Ebi bakarsanız görürsünüz Allah ümmeti dalalet üzerine birleştirmez diyor kıyamete kadar hak taife olacaktır diyor biz sizi vasat ümmet kıldık ne demek orta. bak orta direkt söylediğimde herkesin altında orta, orta lafsi gelir Vasat kelimesi çok umundur. Vasat kelimesi Ortalık. en hayırlı, en güzel, en doğru demektir. Araştır ki bu bu yemek ne kadar vasat? Yani ne kadar güzel, hoş demektir mesela. Anladık? Bak bütün bu naslar ne? Hepsi gösteriyor ki bu ümmet nedir arkadaşlar? Masumdur. Neden? Çünkü Allah biz sizi vasat ümmet kıldık dediğinde bu vasat mutlak mıdır? Doğruluk, hayırlılık mutlak mıdır? Mutlaktır. Sen desen ki bazen hata yapabilir bu ümmet. <gülüyor> bu mutlaklığı mukayyetleştirdin mi? Mukayyetleştirdin mi? Bak nasıl iptal etti. Bak bunlar hepsi usulü ibarelerdir. Dikkat edin bunları. anladık mı? Allah diyor ki kıyamete kadar hak taife. Demiyor bazen işte o haktan sapıp bir bidat işleyebilir falan filan. Demiyor. Hak umum. Sen dersen ki hayır bazen ümmet hata edebilir veya ümmet icmada hata edebilir. O zaman ne olur? O Allah kıyamete kadar hak taife olacak umumluğu ne yaptın? haslaştırdın. Mutlağı ne yaptım? Kayıt soktun delilsiz. Anladık mı kardeşler? Ama Ebu Bekir hata yapar. Ömer hata yapar delillerinin hepsi bu mutlağı mukayyetleştirmek midir? Değildir. Çünkü mutlak ümmet olarak gelmiş. Sen ümmetten ferdi örnek veriyorsun. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın bu ümmet daralet üzerine birleşmez ve biz gece gündüz alimlerimizin üzerinden davet yapmak zorundayız. İnsanlara yakın olabilmek için değil, bizim dinimiz olmak için. Bunu da yanlış anlıyorlar. İşte biz insanlara yakın olalım diye insanların sevdiği alimlerden örnek verelim işte Ebu Hanife'den, bilmem işte İmam Şavi'den. Böyle değil. Bu bizim dinimiz. Ya birisi de geldi şeyhine örnek verse beni ilgilendirmez. Tasavvuf olmadan önce biz konuşsaydık ne diyecektin? Biz önce kendi akidemizi ikrar ederiz birilerine cevap yetiştirmek için öğrenmiyoruz insanların psikolojilerinin altyapılarında şu var kardeşler birilerine cevap vermek için din öğrenme var farkına varmadan o yüzden bu tür soruları kendi akidemizi biz aramızda konuşurken aa benim şeyhim dese ne diyeceğiz diyoruz anlatabiliyor muyum biz birilerine cevap yetiştirmek için değil ki bunun cevabı çok basittir zaten biz ne diyoruz kardeşler bütün ümmetle bizim ortak alimlerimiz yok mu ben tasavvufi Ebû Hanife e, ibnü Teimiyeyi getirsem eliyle defeder. O da bana işte diyelim İbni ki de. İmam Rabbani getirse de defeder. Misalemi. Ki ben İmam Rabbani'ye bir şey demiyorum onun hakkında Allahu Alem alimlere sormak lazım. O mektuplar beni ilgilendirmiyor. Anladık mı burayı? Bakın kardeşler. Ama ittifak ettiğimiz tabiin ve tabi tabiine tabi hangi tasavvuf sana diyebilir hayır? Hasan-ül İmam Mücahit'e. Hepimizin ortak kabul ettiği alimler var değil mi? Gelin ona dönelim diyeceğiz o zaman tasavvuşlara. O zaman o zaman tasavvuşu benim şeyhim diyemiyor. Sen de i̇bn diyemiyorsun ona. Ama olay sıkışmıyor. Hadi ittifak ettiğimize dönelim. Anladık? Sana bir, te, bir tek burada karşı çıkacak hadis inkarcıları kafir insanlardır. Çünkü biliyorsunuz hadis, in hadis inkarcıları muayyen olarak tekfir edilir. Hepsi birer birer kâfirdir. Mutlak olarak sünneti inkar eden ne olur? Mutlak olarak, sünnet-i inkâden muayyen olarak kafirdir. Çünkü bunlar Allah ve Resulüne iman etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Fıtri olan bir şeyi reddediyorlar. Meselemiz oluyor. Sadece sana sünnette şüpheleri olanlar... ...tabine veya tabeytabine dönelim dediklerinde... ...sana işgal çıkarabileceklerdir. Onlara da getireceğim şüphe şu olur. O zaman bu Kur'an'ı bize kim getirdi? Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. O ayeti kim getirdi bize? O ayeti, o ayeti kim getirdi? Adam diyor ki ya bize Kur'an'ı getiren zaten insanlar. Vesile olmuşlar. Anladık mı? O vesile olan insanlar sünneti vahiy kabul edenler. Nereden bileceğim Kur'an'ın içine bir şey sokuşturulmadığını? Ya biz indirdik biz koyacağız. O ayetleri de getiren bunlar? Harekelendirin. Anladık mı kardeşler? Yani o yüzden biz gece gündüz ehli sünnetimize dönmek zorundayız. Bütün nasları onlarla anlamak zorundayız. Onlar hata etmekten mahzumdur. Ümmet icma olarak hata etmekten mahzumdur. Her kim derse, alimlerin sözü, peygamberin sözünün önüne geçirilir, bu insan kafirdir. Cehalet özür değildir, muayyen olarak tekfir edilir. Çünkü bu Allah Resulüne iman etmiyor demektir. Kim derse mutlak olarak her muayyen şahsın, mutlak olarak insanların sözü, alimlerin sözü, Allah ve Resulünün sözü önüne geçirilirse ki, bunu tarihte hiç kimse söylememiştir. Birilerini getiriyorlar. Benim mezhebime ters düşerse ben Kur'an sünnet yine mezhebime alırım. Bunların hiçbirisi delildi. Ters düşerse diyor. Yoksa Allah ve Resulü'nden sabit olduktan sonra demiyor. Bunu da anlayamıyorlar. Ümmette böyle insan da çıkmamıştır gerçek. Ama her kim çıkarsa derse ki alimlerin sözü Allah ve Resulü'nün sözünün önüne geçirilir. Bu adam muayyen olarak tekfir edilir. Ama kardeşler bakın. Bu insanla Mesela bizim selefimize biz baktığımızda selefin icması bizim için hüccettir ve biz onlarca Kur'an sünnetten rivayet görsek de bizim alimlerimiz icmayla o zahiren gördüğümüz şeylere ters bir şey söylüyorsa biz alimlerimizi alırız. Bakın Allah ve Resulü söylerse demiyorum. Delillendirme, Allah ve Resulü'nden sabit pardon e, yanlış kullandım Allah ve Resulü böyle diyorsa demiyorum bakın Allah ve Resulü'nden bir şey var sen onu öyle görüyorsan Lakin. çünkü yanlış anladığını hükmedeceksin sen anladık mı? yoksa ümmet evet bu Allah ve Resulü'nden var ama e, işte biz yine de tersini söyleyelim böyle bir kimse çıkmamıştır hiç kimse bidat ehlinden bile hiç kimse çıkmamıştır bunu konuşmak yokluk üzerine konuşmaktır Anladık mı? Bizim burada vurguladığımız 10 tane nasıl olsa bu, bu kağıt beyazdır diye alimler diyorsa ki siyahtır. Biz onu siyah hükmederiz. Yanlış anladığımıza hükmederiz. Bu ümmet dalalet üzere birleşmez. Anladık mı kardeşim? Son e, sözlerimi bunlarla tamamlamak istedim. Anlaşılmayan bir şey yok inşallah. Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve ashabi ezmine.